Altın Saatler Hazırlayıp sunanlar Dürhan Ertür, Argun Düm Bu program Açık Radyo dinleyicisi Levent Üzümcü tarafından desteklenmiştir.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 Bir süreden beri biliyorsunuz yerel yönetimler üzerine e, programlar yapıyoruz. İlk programları 2008 yılında Fikret söz ile birlikte gerçekleştirdik ve e, yerel yönetimlerden iyi örnekler üzerinde durduk ve e, özellikle de bütçelerinin izlenmesi konusunu Önemli bir sorun olarak gündeme getirdik. 2009 yılında e, Hasan Ersel'le açık radyo programcısı ve iktisatçı Hasan Ersel'le yaptığımız programda keza yerel yönetimlerin bütçelerini e, izlemek, e, izleme konusunu ele aldık. E, bugün de gene e, bir bütçe konusunu ama bu kez... Devlet bütçesini, acil durum yönetimi ve güvenlik harcamalarının devlet bütçeleri içindeki e, yeri ve bunların gayrisafi milli hasılaya oranları e, üzerinde e, Profesör Doktor Nurhan Yentürk ile birlikte e, bir e, program gerçekleştireceğiz. Nurhan Yentürk Bilgi Üniversitesi ee, öğretim üyesi, iktisatçı ve yine Bilgi Üniversitesi'nde sivil toplum çalışmaları merkezinin direktörlüğünü e, yapıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, şimdi e, yürütmekte olduğunuz izleme çalışması mı diyeceğiz buna? Evet, evet, evet. bu izleme çalışmasının bütünü geneli hakkında e, bir kısa bilgiyle evet. başlayalım. Ondan sonra bu acil durum yönetimi ve güvenlik harcamaları konusuna ee, evet. gireriz. Şimdi işin geneli şöyle aslında daha, daha önce katıldığım bazı programlardan sizler de biliyorsunuz ee, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim Araştırma Biriminde e, görevliyim. Buranın yürütücüsüyüm. Biz Sivil Toplum Kuruluşları'nın çeşitli dönemlerde ihtiyacı olan konularda kapasitelerini geliştirmek, eğitim programları tasarlamak gibi bir ee, hedefe sahibiz bir misyona sahibiz ee, en az, ya da en azından misyonlarımızdan önemli biri bu. Bu aşamada 2003'ten beri çeşitli eğitim programları yaptık. Bunlar proje yazmak, efem örgüt yönetimi, muhasebe tutmak vesaire gibi daha temel şeylerdi. Ve esas olarak da sivil toplum kuruluşları üye ve yöneticilerini gönüllü ve profesyonellerine, gönüllü evet. ve profesyonellerine yönelik programlardı bunlar. Şimdi çok temel bir ihtiyaç daha kendini göstermeye başladı. Sivil toplum kuruluşlarının temel fonksiyonlarından biri olan Politika üretme sürecini etkileme bunu burada etkileyebilmek için yolları bilme öğrenme ve o kanallara girebilme bu sadece bütçe anlamında değil ama kanun yapma sürecine de müdahale etmek gibi bir gelişme. Ee, aslında parlamentoda da yeni çıkan iş düzükle de beraber sivil toplum kuruluşlarının yeni e, iş düzük taslağı diyeyim ama kabul edilme olasılığı yüzde 99 çünkü bir konsensüste çeşitli partilerden. E, oluşturulmuş bir iş tüzük taslağı bu ilk kez sivil toplum kuruluşlarının katılımı sivil toplum kuruluşları kavramı da girerek düzeye yer alıyor daha önce var ama uzmanlara danışmak konu, konuyla ilgili deneyim sahibi kişi ve kurumlara danışmak gibi e, kavramlardan yararlanılarak sivil toplum kuruluşları çeşitli ilişkiler olmuş şimdi daha net. Burada hemen şu bilgiyi de verelim ee, özellikle kamu kuruluşlarının yerel yönetimlerin belediyelerin yani evet. e, önemli kanunla birlikte gelen önemli yükümlülükleri var evet. hem stratejik planlarını hazırlayacaklar yani bu bir anlamda evet, temel doğru. politikalarını ortaya koymak olarak e, ifade edilebilir hem de e, bütçelerini şeffaf bir hale getirecekler ve evet. bunları artık internet yoluyla e, açıklayacaklar şeklinde de önemli hükümler evet. getiriyor. Evet. Evet. Ee, bütçede bütçede aslında çok e, uzmanlık gerektiren bir süreç gibi e, bütçe oluşturulması gö gözüküyor. Fakat 2003 yılından sonra esas olarak AB'ye uyum çerçevesinde. Türkiye'de e, bütçe yılları yıl, çok yıllı bütçelerin yapım süreleri e, periyotları değişti. Bizde 5 yıllık kalkınma planları vardı. Onun yerine bir tane 7 yıllık bir de 3 yıllık orta vadeli mali plan. 3 yıllık orta madili mali plan daha okunabilir izlenebilir süreç olarak süre olarak periyod olarak daha gerçekleşmesi mümkün bir plan ve yine bu planın çeşitli aşamalarda ilan edilmesi sonra meclise sunulması bütçe plan komisyonunda görüşülmesi ve kabul edilmesi süreçlerini de biliyoruz. Bunlara müdahale etmek önemli. Orta vadeli mali plan için Haziran-Temmuz aylarında çalışma yapması gerekiyor sivil toplum örgütlerinin. Kanun gerekçesi o yılın ilgili yılın Aralık 31'inde yayınlanıyor resmi gazetede. 1 Ocak itibariyle de o yılın yani 2009 yılındayız şimdi 2009 yılının kanunu var. Evet, yani 2009 yılı bütçesi için 2008 yılı Hazır. Haziran ve Temmuzunda kendileriyle ilgili olan bütçe evet. kal kalemlerini hem öğrenme hem de bunların bütçe Millet Meclisi bütçe komisyonlarındaki e, tartışmalarını yönlendirme konusunda en azından talepleri iletme konusunda bir girişimde fırsatları var, fırsatları var. 2009 yılında e, 2009 2010 2011 3 yıllık orta vadeli mali plan ortaya çıkıyor evet. dolayısıyla 2008'in haziran ayındaki müdahale sadece 2009 için değil 2010 2011'i de kapsıyor kapsayabiliyor. Evet. Ee, bu tartışmalar e, Ekim ayında meclise gidiyor sonra plan bütçe komisyonunda evet, tartışılıyor. Ama 2009 yılında bu sefer 2010, 2011, Biz, evet, 2012 yani revize etme olanağı var. da var. Evet, evet. Dolayısıyla Haziran-Temmuz ayları yani Orta Vadeli mali planı açıklandı Haziran sonuyla e, bütçe gerekçesinin ilgili yılın 2009 yılın örneğin bu yıl için kesinleştiği ama 2010-2011 rakamlarının da revize edilerek... Ee, ...daha gerçekçi hale getirildiği bir e, Ocak ayı var. Evet. 2009 Ocak ayı. Bu iki dönem çok önemli. Ee, izleme yapmak için. Haziranda yapacağımız izleme... E, ...Orta Vadeli Mali Plan 3 e, yıllık olduğu için... ...2009-2010-2011'i izlemiş oluyoruz. Ama kanunlaştıktan sonra 2009... ...artık 2009 bütçesinde bir şey yapamıyoruz... ...ama 2010-2011'i izleyebiliyoruz. Evet. Dolayısıyla Haziran'da izlersek 3 yıl, Ocak ayında izlersek de 2 yıllık bir öngörüsünü, planını hükümetin çeşitli kalemler itibariyle görmüş, izlemiş ve bunları değiştirmek yönünde tekliflerde bulunmuş oluyoruz. Evet, bir dinleyicilerimiz açısından bu izleme konusunu biraz daha netleştirebilmek açısından tabii ki bütçenin hemen hemen her kalemi... E, sivil toplumu yakından ilgilendiren evet. ve sivil toplum kuruluşlarını yakından ilgilendiren kalemler. Ama e, şöyle çok dikkat çekici birkaç tane örnek evet. verebilir miyiz Tabii. acaba nedir? Şimdi bir kere bizim sosyal koruma dediğimiz özellikle hak temelli çalışan sivil toplum örgütlerini çok ilgilendiren hangileridir kişi, bunlar mesela? Yani sosyal haklarla ilgilenen kadın hakları, çocuk hakları, e, yoksullukla mücadele engellileri, engelliler hepsi bunun içerisinde. Çocuk gençlik Hepsi bunun içerisinde. E, bu sosyal koruma bütçesi e, izlenmesi en karışık bütçe ama çok kalemleri var. Örneğin bütün sosyal güvenlik kurumlarının bütçesini görebiliyorsunuz bunun içerisinde. Sosyal yardımlaşma dayanışma fonu örneğin şu son yardımlarla çok da ön plana çıkan sosyal yardımlaşma dayanışma fonu. Evet fonunun bu kömür dayanışı... yardımları vesaire. Evet, Onun dışında e, e, kamunun çeşitli idarelerinin yaptığı sosyal yardım ve sosyal güvenlik harcamaları var. Bütün bunları görebiliyorsunuz. Sağlığı görebiliyorsunuz. Eğitimi izleyebiliyorsunuz. Gençlik, ve sporu izleyebiliyorsunuz. Gençlik ve sporu izleyebiliyorsunuz. Çocuk engelli için ayrı kalemler bulabiliyorsunuz. Bunların bir kısmı bütün bütçeyi görme olanağını gösteriyor. Yani şöyle biz engelli dediğimizde engellilerle ilgili tüm kalemleri bulup izleyebiliyoruz. Evet. Ya da sosyal yardım dediğimizde bunların hepsini bulup izleyebiliyoruz. Bir de kıyaslama yapmak için işte daha çok üstüne e, eğildiğimiz şu son sıralar. E, askeri harcamalar, iç güvenlik harcamaları. Bunlar da bir karşılaştırma için olanak sağlıyor. Bir de tabii faiz harcamaları. E, kamunun işte almış olduğu eski borçları ödemek için e, bütçeden ayırdığı paylar. Bütün bunlar önemli kalemler. Borçları için ödediği faizler. Faizler. Evet. Ana para değil faizle. Evet. Evet. Şimdi bütün bunlardan hareketle bu peki izlenebilir bir şey mi yoksa bu evet. şimdi siz bir iktisatçısınız ve sizin açınızdan bir sürü şey çok evet. kolaydır. Yani e, rakamları biliyorsunuz kalemleri biliyorsunuz işte devlet muhasebesinin e, evet. nasıl bir düzende olduğunu biliyorsunuz ama herhangi bir sivil toplum kuruluşu yöneticisi veya üyesi kendi ilgili olduğu alanla örneğin eğitimle ilgili bir izlemeye yaptı, yapmaya kalktığı takdirde nasıl gerçekleştirecektir bunu bu mümkün mü? Evet yani şimdi zaten bizim yapmak istediğimiz şey de bu. Ee, bunu e, sivil toplum kuruluşlarının kıl, kullanabilecekleri kılavuzlar haline getirebilmek. Evet. Ee, neyi nerede bulacaklarına neyi nerede bulabileceklerine ilişkin bütün detaylı e, kaynakların web sitelerinin ya da yayınların yerlerini göstererek. Örneğin sosyal koruma dediğimizde hangi kalemlere bakacağımızı ya da iş güvenlik dediğimizde hangi kalemlere bakılacağını söyleyerek bir kılavuz yapmak. Burada. Hangi kalemlere bakılacağını söylemek derken biz de tabii bazı şeyleri referans alıyoruz. Örneğin sosyal koruma bütçesini oluştururken nelere bakmak gerektiğine karar verebilmek için e, Avrupa Birliği'nin ...kendisinin oluşturduğu sosyal koruma istatistikleri var. Bunun gayet detaylı bir manueli var. Bu manuele bakıp neleri alıp neleri almayacağınıza karar verebiliyorsunuz. Dolayısıyla ürettiğiniz şey de böyle bir deneyime ve bir uluslararası arka plana da yaslanmış oluyor. Ee, askeri harcamalar için Avrupa Birliği'nin kendisinin ürettiği bir şey yok ama iki önemli kurum var. Bir tanesi NATO bir de Stockholm Barış Enstitüsü. Buradan da bunların için yöntemler bulabiliyorsunuz ama onun dışında... Ee, çok da böyle dayanacağınız yöntemler yok kendiniz sivil toplum kuruluşlarının da deneyimlerini ve bilgilerini alarak özel, örneğin engelli dendiğinde Türkiye'de engellilere hangi kurumlardan kaynak aktarılıyor zaten biliyorsunuz evet. yani işte ne bileyim engelli dendiğinde e, sosyal güvenlik kurumunun bütçesinden bir 2022 kalemli bir kanuna göre engellilere yapılan bir yardım var, sosyal yardımlaşma dayanışma fonundan yapılan yardım var, seyahatçık üzerinden yapılan yardım var, vakıfları genel müdürlüğünün bir iki engelliye yaptığı yardım var bir, bir, bir aslında engelliye yerel yaptı yani. yönetimlerin e, yaptıkları. Şimdilik denediği. yerel yönetimleri hep bunun dışında. Bu kadar biz esas biz, merkezi, evet, merkezi hükümet. Bunun nedeninde daha sonra değineceğim. Dolayısıyla. Bir kez bu kurumlar hangi kurumlar izlenmeliye varsa uluslararası bir kılavuz yoksa yerel deneyimlerden bilgilerden yola çıkarak kamu bilgilerinden yola çıkarak kılavuzları alıştırıyoruz. Yani hangi dairenin hangi kalemine bakılması diye bundan sonra da bunların nerelerden bulunabileceğini biz kendimiz bir kez izleme yaparak ve bunu yayınlayarak oluşturmaya çalışıyoruz bununla da kalmayıp seneye bu sene ilk denemesini yaptık bir temel bütçe eğitimi yapıp bunu yaklaşık 12 saat olarak planlıyoruz yani 4 akşam olabilir 3 saatten 2 gün hafta sonu olabilir böyle bir 12 saatlik temel bütçe okuma yazma eğitiminin üzerine işte sosyal haklarla ilgilenenler için sosyal bütçenin sosyal koruma bütçesinin oluşturulabileceği ne bileyim savaş karşıtı barış yanları için askeri bütçenin izlenebileceği böyle bir kamp oluşturmak ve her sınıfın yani bir laboratuvara hepsini koymak çünkü internet çok önemli. Gerekli kaynakları da önlerine koyup 12 saatlik eğitimi alan her türlü sivil toplum örgütünün de bu kampta gelip Ocak ayında... Ve gerekçe, ilgili yılın kanun gerekçesi, bütçe gerekçesi kanunlaştıktan hemen sonra oturup bütün bu harcamaları birlikte çıkarmayı düşünüyoruz. Biz tabii daha önce bunun çalışmasını yapmış olacağız ama yapıp da önlerine koyup hadi bundan bir savunuculuk stratejisi oluşturalım, hükümeti etkilemek için ne diyeceğimize karar verelim. Demek yerine birlikte bir kere onu bir iki gün kapanıp e, üniversitede yapmak bunu birkaç sene tekrar ettikten sonra bu deneyim ve birikimin sivil toplum kuruluşlarının artık ondan sonra bir haline e, bir, birikimlerinin haline getirilmesi mümkün olur. Buna el vereceği bir insan sayısı grubu oluşturmuş olmak sivil toplum örgütlerinde ben buna inanıyorum çünkü biz 2003 yılında ilk eğitimlere başladığımızda işte Avrupa Birliği için proje yazma dediğimizde bir mantıksal çerçeve analizi vardır. Bunu duyan herkes perişan oluyordu. Biz anlatacağız nasıl anlatacağız diye perişan oluyorduk. He, anlatması da sorunluydu dinlemesi de sorunluydu öğrenmesi de sorunluydu. Bugün artık sivil toplum kuruluşlarının böyle bir eğitime ihtiyacı kalmadı. Hem yazılı kaynak hem yapılan eğitimler sadece biz değil STGM'de yaptı Ankara'da başka kurumlar da yaptı. Biz 3-4 yıl içerisinde bunu artık hani gayet bilinir bir şey olarak bir köşeye koyabildik bu konuyu Türkiye'de sivil toplum kuruluşları olarak. Bunun da ben olabileceğini düşünüyorum. Biraz uzmanlık bilgisi gerektiriyor ama bunu kılavuzlara dökerek çözebileceğimizi sanıyorum. Böyle kılavuzlar üretmeye başladık. Evet. Bir bütçe izleme dizisini de Başlattık. başlattınız ve evet. ilk olarak da sosyal koruma bütçesini izleme 2009, 2010 ve 2011. Evet. Mesela buradan bir iki tipik örnek e, rica edebilir miyim? Tabii. Yani e, sosyal koruma bütçesinde hangi kalemler e, ön plana çıkıyor ve burada e, tespit ettiğiniz... Ee, önemli noktalar nelerdir? Evet. Üç kalem ortaya çıkıyor. Bir, bizim bildiğimiz sosyal yardım. Yani hiç prim ödemeyen ihtiyaç sahibi kişilere yapılan doğrudan yardımlar. Evet. Ee, i̇kincisi sağlıkla ilgili primini ödemiş sağlık e, hizmeti alan çeşitli kamunun buna katkısı sağlık hizmetlerine. Sağlık hizmetlerinin içerisinde yeşil kart da var. Yani prim ödememiş olanlarda da var. Aslında bunlar aynı zamanda Türkiye'de çok gündemde olan, olan evet. ve çok da tartışılan yani sorunlar. Özellikle sorunlar. sağlık reformunu biliyoruz. Daha evet. henüz tam olarak e, oturmuş değil. Bir de diğeri e, sosyal güvenlik kurumlarından yapılan sigorta ödemeleri. Yani emeklilik ödemeleri oraya alınan primler karşılığında şu an emeklilere verilen şey. Bu üç kalem önemli. Sağlık, sosyal yardım, sosyal güvenlik. Biz evet. bu üçüne zaten sosyal... Sosyal koruma diyoruz. Şimdi burada sağlığa baktığımızda sağlık Türkiye'de yüzde dört gibi gayri safi milli hasılaya oranı yüzde dört gibi bir oranda gidiyor. Evet, neden Devletin... gayri, gayri safi milli hasılaya oranlıyoruz bunu? E, gayri Üçün safi milli hasılaya, evet çünkü biz bu sözünü ettiğim kalemleri oluştururken merkezi yönetim bütçesinden bazı harcamaların yanı sıra örneğin sosyal güvenlik kurumu gibi merkezi hükümetin bütçesinin içinde olmayan ya da sosyal yardımlaşma dayanışma fonu gibi yine merkezi hükümetin Ülçesinde olmayan farklı farklı e, genel kamunun kalemlerini alıyoruz. Evet. Dolayısıyla bunları topladığımızda oranlayabileceğimiz tek şey gayri safi milli hasıla. Pardon, Çünkü zaten bütçenin hasıla. dışına çıkmış, çıkmış oluyoruz. Bütçenin üzerinde bir sürü kalemi katmış kalemi de, oluyoruz. Evet. Onun için gayri safi yurtiçi hasılaya oranlıyoruz. Bu ayrıca bize uluslararası karşılaştırma olanağı da veriyor. Yani Dünya Sağlık Örgütü'ne gittiğinizde Türkiye'nin orada gördüğünüz verisi de gayri safi yurtiçi içi hasılaya yani oranlıyor. O anlamda Diğer ülkelerde uluslararası de, standart. De, Evet standart da bu. Evet. Bunu oranlayabiliyoruz. %4 gibi bir katkı düşünülüyor. Bu reform, reformdan sonra ne olacağı bu sağlık harcamaları ciddi bir tartışma. Şimdilik onu isterseniz geçip kalemlerin özelliğine tabii. değineyim. Evet. Sonra bu sözünü ettiğim sosyal güvenlik kurumları üzerinden yapılan sigorta ödemeleri ise %6 gibi bir şeye e, oturuyor. %6, %6,5 gibi. Gene gayri safi yurt içi. Yurt içi hasılaya, hasılaya oranı. Evet. E, geri kalan %5 e, ise... E, sosyal yardım bütçesi evet. yani toplam sosyal koruma bütçesini biz gayri safi yurt yüzde on biri olarak hesaplıyoruz. Bunun e, dördü sağlık altı buçuğunu da e, sosyal e, güvenliğe koyduğunuzda e, sigorta ödemelerine koyduğunuzda sosyal yardıma kalan pay çok düşük oluyor. Evet. Bizim sosyal koruma, koruma bütçemizin çok önemli bir kısmı çok önemli neredeyse tümü prim ödeyen kişilere verilen hizmetler bunlar sigortalılar. Evet. Evet. Makurlular Sigortasından, sigortasından evet, yararlananlar içerisinde ama bütün o e, sosyal yardım olarak yapılan ee, ...yoksulluğu ve sosyal dışlanmışlığı nedeniyle hiçbir gelire ulaşamayan kesimlere yapılan yardımlar... ...bu bütçenin çok küçük bir kısmı. Evet. Bu yapı çok önemli bir yapı. Bu yapıyı görmek çok önemli. Çünkü baktığınızda yüzde on bir çok kötü bir rakam gibi gözükmese bile... E, ...sosyal yardıma ayrılan kaynak çok küçük. Halbuki e, özellikle teknolojik gelişmelerle e, bağlantılı olarak... Artık iş bulma umudu olmayan sadece tabii teknolojik gelişmelerle ilgili değil, ama ekonomik büyüme de yanı sıra istihdam olanağı sağlamıyor. Bir sürü gelişme var bu anlamda dünyada. Bütün bunları bir arada düşündüğümüzde aslında insanların zaman içerisinde iş bulma umudu çok yok. Dolayısıyla iş bulup da prim ödeyip böyle bir sosyal güvenlik kapsamı altına girmesi çok çok mümkün değil. Bu kesimin sayısı nüfustaki payı artıyor. Yani yoksul ve sosyal dışlanmış kesiminin mutlaka bunlara yönelik özel politikalar üretilmeli bu yoktur tabiye de işten çıkarmalarla birlikte artıyor Aa, evet, nüfusun evet. artışı ile birlikte hepsinin evet, evet evet en önemlisi bu insanların eğitim düzeyi ve bilgi birikiminin iş bulmaya e, niteliğinin artık iş bulmaya çok olanak sağlamayacağı burada bütünlük bir tartışma zaten dönüyor ama bunun çok düşük olduğunu görebilmek savunuculuk yapmak açısından çok önemli çünkü son yıllardaki bütün sosyal güvenlik reformu tartışmalarında hep yine bir dönem prim ödeyerek e, tam istihdam güvencesine sahip olmuş işçilerin kazanılmış haklarından geri gitmekten söz edildi. Geri gidilmesi ya da geri gidilmemesine yönelik mücadeleden söz edildi. Evet, Bütün bu sosyal güvenlik reformu içerisinde yine aslında seslerini hiç duyuramayan kesin ve ee, dışarıda kalmış olan bu sosyal dışlanmış ve tamamen yoksul diyebileceğimiz iş bulmamı da olmayan kesimdi. Bunlara yönelik bir takım e, düzenlemelerin yapılması çok önemli. Burada da yine uluslararası yapılan şeyler var. E, bunlardan en önemlisi böyle bir tür vatandaşlık gelir, yurttaş olmaktan kaynaklanan bir temel gelire e, sahip olmaları herkesin bunun üzerinden daha sonra... E, e, gerek vergiyle vesaire ihtiyacı olmayanlardan geri, geri alınarak ihtiyaç sahibi olanın ihtiyacını tespit edip orada dehşetli yönetim masrafları falan yapıp e, kaynak yaratılacağına daha e, mantıklı bir e, e, idari giderle daha e, uygun bir vatandaşlık geliri dağıtmak. Ee, ...gibi bir tartışma dünyada dönüyor. Türkiye'de de sizin de çok açık radyoda çok yer alan... ...Sosyal Boğaziçi Üniversitesi sosyal politikalar formunun... E, ...çok üzerinde durduğu bir nokta. Evet. Savunculuk çok... dediğimiz de zaten bunların e, bu, hepsi. E, evet, Değil mi? Evet. evet. Şimdi bir müzik parçası dinleyelim... ...ondan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Happy time inside my mind When a melody does find a rhyme and Says to me I'm coming home to stay story, something about love for glory, a nickel and a dime a dozen things, ah, such a shame. And it's only mine to sing a song Hoping that you'd cross along my way Before I have to move along I'll now move along how but out back back Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugünkü konumuz Profesör Doktor Nurhan Yen Türk, Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi, iktisatçı ve Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi direktörü. Konumuz ise devlet bütçesinde acil durum yönetimi ve güvenlik harcamaları. Evet kaldığımız yerden evet. devam edelim lütfen. Şimdi aslında hızla e, acil güvenlik harcamalarına ve savunma harcamalarına geçmek istiyorum ama biraz önce sözünü ettiğim sosyal e, koruma bütçesiyle ilgili belediyeler bağlamında bir şey söylemek evet, istiyorum. Bu belediyeleri, bizim evet, nasıl on belediyeleri şu an analiz dışında bıraktık. Çünkü amacımız savunuculuk yapmak olduğu için Elimizde var olan toplam belediyelerin sosyal yardım harcamalarını bulmak bir şey ifade etmiyor. Belediye bazında bulabilmeliyiz ki o bölgede oturan insanlar gençler ve sivil toplum örgütleri gidip arttır diyebilsin. Evet. Sanıyorum bu mümkün olacak yaza doğru. Öyle olduğu takdirde eğer biz Maliye Bakanlığı'ndan belediye bazında alabilirsek bu harcamalarını o zaman... Bunu görmek daha mümkün olacak. Evet daha önceki programlarımızda duyurduk ee, dinleyen dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Ee, Tepal e, bu konuda e, aynen sizin gibi bir kılavuz çıkartacak. Yenil üretim işte. e, bütçelerini izleme kılavuzu evet. çıkartacak. Sanıyorum bu ay içinde e, o kılavuzda Tepal.org.tr evet. e, adresinde evet. e, yayınlanmaya başlayacak. Evet. Yani e, ilgili dinleyicilerimizin Sık sık bakmasında takip etmesinde evet. fayda var. Bizim web sitemizi de söyleyelim. Hemen. Biraz önce sözünü ettiğimiz bu sosyal koruma bütçesi izleme raporunun bulunduğu yer. HTTP'den sonra stk.bilgi.edu.tr bu adreste e, bütçe izleme diye bir e, proje seçeneği var. Buraya girdiğinizde ana sayfadan bütün bu yayınlara ulaşabiliyorsunuz. Evet şu anda burada sosyal koruma bütçesini izleme e, raporu mu diyeceğiz? Raporu, evet, raporu. Evet, raporu biz eğitim kılavuzu diyoruz buna. Ha. Bu web sitesinde şu an bulunuyor. Şey, diğer istedim. üzerine çalışıyoruz. Yani sözünü ettiğim savunma, iç güvenlik ve acil durumun henüz rakamları belirlendi. Bunun yayılması evet o da bir iki ay alır. Ama bu seçimler nedeniyle uzun süreden beri Türkiye'nin gündemini işgal eden sosyal yardımlar konusunda bilgiye ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz açısından da son derece taze bir tabii. kaynak. Yeni evet, bir evet, kaynak. Evet. Evet. Yani bütün o yardımların sosyal yardımlaşma dayanışma fonu üzerinden nasıl dağıtıldığını bunun yöntemiyle ilgili bilgiler de var. Evet. Yani eğer Sivil Toplum Örgütü şimdiye kadar böyle bir çalışma yapmamışsa bunu da bilgi olarak oradan alabiliyor. A, yanı sıra da bütçesini görebiliyor. Evet. Aynı zamanda tabii sadece Sivil Toplum e, Konuşu üyeleri tabii için ki, tabii, değil tabii konuyla ki. ilgili, tabii, tabii, ilgili bütün herkes için geçerli. <gülüyor> yani birey Bizim oradaki e, tartışmalarımız e, meseleyi kaleme alış biçimimiz daha çok sivil toplum e, örgütlerine yönelik olduğu için Elbette, öyle söyledim. Mahalli, bütçelerle, mahalli idarelerin bütçeleriyle ilgili bir sorundan daha söz etmek istiyoruz. Tabii bizim ilgilendiğimiz esas olarak sosyal yardım bütçesi olduğu için mahalli idarelerin sosyal yardım bütçelerini izlerken bir sorunla karşılaşıyoruz. Çünkü mahalli idareler yaptıkları sosyal hizmetlerde e, esas olarak... Kendileri doğrudan bir yardım yapmaktansa herhangi bir kurumdan mal alıp bu kurum bu alınan mal ve malı dağıtmak yönünde hareket ettikleri için bütçelerinde sosyal yardımdan çok e, mal ve hizmet alımı kalemleri altında gözükme olasılığı ekonomik işlerin altında gözükme olasılığı var. Dolayısıyla mahalli idarelerin bütçelerinde e, fonksiyonel dağılıma göre görülen sosyal yardımın içinin boş kalması az olması çok mümkün. Ee, bunu e, izlerken özel olarak dikkat etmek, dikkat etmek gerekiyor. gerekiyor. Evet. Ee, bununla dediğim gibi daha sonra e, ilgilenebileceğiz. Şimdi sosyal güvenlik pardon e, askeri harcamalar ve sivil güvenlik e, konularıyla ilgili rakamlara biraz evet, bakmak biz acil istiyoruz. E, durum yönetimiyle e, De bunun ve bunun altında güvenlik evet güvenlik harcamalarıyla çok ilgiliyiz. Bunlar hangi kalemlerde toplanıyor devlet bütçesi içinde? E, şimdi burada e, iki şey var. Bir tanesi ekonomik temelde yapılmış e, harcamalar var. Burada bütün idarelerin Çeşitli e, e, ekonomik sınıflandırmaya göre yaptığı harcamaları görebiliyorsunuz. Bu nedir ekonomik sınıflandırma dediğimiz? Örneğin personel harcamalarını görebiliyorsunuz, cari harcamalarını görebiliyorsunuz, pardon cari transferlerini görebiliyorsunuz, mal ve hizmet alımlarını görebiliyorsunuz, yatırım harcamalarını görebiliyorsunuz. Evet. Burada esas olarak Nerede görüyoruz bunu? Bu e, e, bu da bir uzmanlık evet, çalışması aslında evet. değil mi? E, e, bu yazdığımız kılavuzlarda bütün bunları detaylı Adresini olarak Evet. tabii ki bir ver, evet. verili var zaten. Evet. Ee, ve bu adres bu kaynaklar bildiğimiz gibi sadece böyle tablonun altında bir satır gibi değil her kaynağı yarımşar sayfa anlatarak veriyoruz. Çünkü esas amacımız dediğimiz gibi akademisyenlere zaten konuyu bilen akademisyenlere seslenmek olmadığı için kaynak bizim için tablo kadar yer tutuyor neredeyse. Şöyle özetle söyleyebiliriz Maliye Bakanlığı bunun için çok önemli bir kaynak. E, i̇ki iki e, genel e, şeyi var genel müdürlüğü var bir e, BÜNKO dediğimiz e, bir kurum e, bütçesi e, şeyi var bir mi var genel müdürlüğü var bir de muhasebat genel müdürlüğü var. Muhasebat genel müdürlüğünden geçmiş verileri e, izleyebiliyorsunuz. E, yani 2006 2007 2008 bütçesiyle ilgili bir şey aradığınızda muhasebatın. Web sitesinden bulabiliyorsunuz. Ee, Ama bunlar da gene Maliye Bakanlığı. Maliye Bakanlığı. Maliye.gov.tr Girdiğinizde altında. Bümko, Bütçe Mali Kontrol ve Muhasebat. iki tane evet. genel müdürlük. Muhasebatta eski verileri görebiliyorsunuz. Bümko'da ise bütün orta vadeli mali plan. Ondan sonra orada yapılmış planların bütçeleri. Daha sonra 2009 yılında kanunlaşmış olan 2008'in son günü kanunlaşmış olan bütçe gerekçesiyle ilgili bütün dokümanları ise Bümko'da görebiliyorsunuz. Evet. Bu iki kurum. Ee, ...büyük oranda... Ee, örneğin sosyal, e, e, ha, sosyal güvenlik, sosyal koruma harcamalarını hesaplarken büyük oranda ihtiyacımızı web sitesindeki kaynaklarında karşılayabildik ama yeterli değil. Bazı eksikler vardı bu eksikler için hazine ve DPT'ye telefon edip oradan bilgi aldık. Bu bilgilerin hangileri olduğunu da yayına koyduk hatta en arkasında bir liste koyduk. Sosyal koruma harcamalarını Espros metodolojisine göre yani Avrupa Birliği'nin protection metodolojisine göre hesaplanmak istedik. İstiyorsak Türkiye'de webde bulunması gereken eksik kaynaklar şunlardır, şunlardır diye. diye. Bunlar var ama webde bulunmuyorlar. Evet. Savunma harcamaları için de biraz böyle durum var. Örneğin savunma harcamaları için 3 tane e, bakanlık çok önemli. E, Milli Savunma Bakanlığı, e, Jandarma Gen Genel Komutanlığı, Komutanlığı ve Sahil Güvenlik. Bunlar e, ayrı ayrı. Evet, bunların evet. bütün kalemlerini görebiliyoruz personel e, yatırım vesaire harcamalarını ve bunları 2006-2008 arası gerçekleşmiş olarak görebiliyoruz 2009-10-11 içinde planlarını görebiliyoruz. Evet, evet, harcama için ayrılmış olan evet ödenekli evet ödenekleri hı. görüyoruz. Evet. 2009-2010-2011 peki için bütün bunlar içinde acil durum yönetimi dediğimiz zaman ve o anlamda da afetler sonrası evet. devreye gire, gire, giren harcamalar, işte arama kurtarmalar sivil savunma, bilmem evet. bayındırlık bakanlığı, acil durum evet. yönetimi gibi şeyleri de aynı netlikte izlememiz mümkün olabiliyor mu? Çok kolay değil çünkü bu ana kalem bakanlık olduğu zaman gerek orta vadeli mali planda gerek de, gerekse bütçe gerekçesi yayınlandıktan sonra bakanlık bazında harcamaları görebiliyoruz. Ama genel müdürlüğe indiğimiz zaman bunu görmemiz mümkün değil. Evet. Yani o zaman... Ee, ancak harcan e, gerçekleşmiş olan şeylerden görebiliyoruz. Yani acil durumu biz 2010-2011 için göremiyoruz. Ama 2008-2009-2006-2007 için geriye doğru görebiliyoruz. görebiliyoruz. Ee, çünkü bunları bu detayda görebilmemiz için acil durum verilerini e, ödenek cetvellerine bakmamız gerekiyor ki ödenek cetvelleri şu an Bümko'nun web sitesinde 2008 ve 2009 için var. Zaten 2010-2011 için ancak ilgili yıllarda konulabilir. Evet, acil durum yönetimi dediğimiz zaman nerelere bakmamız Nereleri lazım? görüyoruz? Bir kere başbakanlığın altında bizim meşhur Tay var biliyorsunuz. Evet. Bunun bir bütçesi var. İkincisi bu kolay. Tay Bunu... Türkiye Afet A yönetimi. yönetimi. Evet. evet. Bunun bütçesini görmek kolay ama sivil savunma ki acil durumla çok doğrudan ilgili son dönemdeki yapılanmaları da dikkate alınırsa aslında savunma harcamaları, savun fonksiyonel temelde bir savunma kalemi var. Bütün idarelerin yaptığı savunma harcamalarını gösteren. Adı sivil savunma e, çünkü. Bu sivil savunma. Vakti zamanında bu sivil savunma da askeri bir paramiliter bir kuruluş olarak kurulduğu evet. için oraya konmuş ama artık öyle bir fonksiyonu olmadığını çok biliyoruz gittikçe de biliyorsunuz acil duruma kaydılar ama evet. yine de orada gözüküyorlar dolayısıyla bu sivil savunmayı Buradan çok rahat bulabiliyoruz. Buradaki sivil savunma harcamalarını toplayarak. Bir de... Sivil savunmayı nerede? İçişleri Bakanlığı'nın altında mı görüyoruz? Hayır. Nerede? Her Tamamen idarede ayrı. şöyle sivil savunmayı hatırlayın. Her kamu idaresinin bir sivil savunma uzmanı var. Ve evet. oraya ayrılmış sivil savunma için o idarenin sivil savunmasına yönelik ayrılmış bir bütçesi var. Hatta bu özel e, kuruluşlar için de geçerlidir. Belli sayıda e, personelin üstünde olduğu evet, andan evet. itibaren mutlaka evet, bir evet. sivil savunma... Görevlisi evet, İkinci Dünya Savaşı, bulunur. Soğuk Savaş döneminin aslında kurduğu bir kamu tasarımı bu ya da işte yönetim tasarımı. Evet. Benim bildiğim devlet kurumunda onlar öyle otururlar. Sonradan acil duruma müdahale için oluşturulmuş biliyorsunuz müdahale ekipleri, arama kurtarma ekipleri oluşturuldu. Ama bunların da dehşetli teknik ekipmanı var fakat... Ee, itfaiye gibi 24 saat nöbette duran ve sürekli acil müdahale yapan bir ekip olmadıkları için bir yerde e, kilo alarak e, bir depremi beklediklerini tahmin ediyorum. Evet, ve şey özellikle de 1999 depremlerinden sonra çok ciddi e, ekipman alımları evet, yapıldı. Evet, Değil yani mi? gerçekten her açıdan ekipman var fakat onun organizasyonu ee, orada bir tatbikatlar yaparak sürekli e, kendini geliştirilmesi, geliştirmesi insanların ve herhangi bir acil durumda o anlamda hem fiziksel olarak hem organizasyon olarak hazır olmalarına yönelik çalışmalar yok ne yazık ki. Evet, bu kilo Şimdi, meselesini biraz da son helikopter kazasında evet, evet, daha çıkanların daha, evet. e, Çok iyiydi ekipmanları, ekipmanları evet. çok iyiydi ama... E, yani donmaları ölmeleri Organizasyon yetenekleri fiziksel kapasitelerin bunu el verip vermediğinde ciddi şüpheler olabilir. Bu konuda evet. çeşitli Türkiye'ye gelip de son gelişmeleri izleyen kurumlardan, yurt dışı kurumlarından çeşitli raporlar da var. Yani aletler de çok güzel ama kullanılmadığı sürece de onlar da aslında hani boş tabii, duran ev gibi tabii. fonksiyonlarını yavaş Ve yavaş yavaş Ben işin enteresan başlıyor. tarafı bir taraftan itfaiye ...teşkilatları ekipman alımı yapıyor. Bir yandan da evet, çok evet. benzer ekipmanları aynı şekilde evet. sivil savunma Aynen öyle. yapıyor. Evet. evet. Şimdi bu var yani sivil savunma harcamalarını bulabiliyoruz. Türkiye Acil Durum Yönetimi Başbakanlığı'nın altında gördüğümüz sivil savunma Tay. harcaması oluyor. Evet. Bir de Bayındırlık Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nün altında bir bütçe var. Ee, bu bütçede daha çok deprem sonrası e, rehabilitasyonda özellikle de geçici konutlar vesaire de. konusundaki harcamaları içeriyor. Şimdi bunlar çok küçük rakamlar toplam Türkiye'nin sivil savunmaya ayırdığı para aslında hiç de yani kıyaslayınca örneğin acil durum yönetimi genel müdürlüğünün tayın bütçesi 2009 yılında 21 milyon YTL iken bütün bu kurumlarda duran sivil savunma uzmanlarına ve sivil savunmaya yönelik harcamalar 123 milyon. Ve personele verilen paradan bahsediyoruz. Hayır Yoksa... burada bir takım teçhizatlar eğitimler hatta bilirsiniz Dahil kamplar falan yapıyor evet. ama yani o Sivil Eser İçişleri Bakanlığı altında ama diğer kurumlardakinin hani öyle... Duran bir boş, bir atıl yanı olduğunu doğrusu düşünüyorum ve evet. bu bütçede önemli. Ee, birisi 20, 21 veya. 20, 123. 123. Evet. Evet. Ee, bayındırlık yani sonra recoveries yani depremden sonra toparlanma aşaması için ise 288. Evet. Yani ön hazırlığı çok kısa. Ön hazırlık için. E, ayrılan kaynaklar ki Tay'ın esas bu organizasyonu yapması bekleniyor. Bekleniyor. Kaynağı e, kaynak çok az. E, diğer, e, şimdi zaten bu Tay'da yeni çıktı biliyorsunuz. Daha önce böyle bir ön Doğru. şey de yoktu organizasyon. Depremden sonra oluştu. Fakat şimdi e, burada bir iki şey var. Biliyorsunuz bir ...kanun tasarısı var mecliste... ...bu kurumların hepsinin birleşmesi yönünde... A, e, Bunun, ...merkezi afet, afet yönetim... Evet, evet, ...yapılanmasını evet. değiştiren Her bir... Bakan, ...yani çünkü biliyorsunuz... ...Sivil Savunma İçişleri Bakanlığı'nın... E, ...altında... E, ...kurumlarda dahi olsa... ...bağlı olduğu yer orası... ...Bayındırlık Bakanlığı ve bir de Başbakanlık gibi... ...üçü ayrılmış böyle bir yapı var... ...bunların evet. birleştirilmesi gerçekten önemli... Evet. ...bu bütçelerin de o anlamda... ...toparlanıp daha... ...içeride rasyonel dağıtılması... Anlamında da Bir adım olabilir. Dolayısıyla bu yeni kanun tasarısıyla bu bütçeyi birlikte izlemekte. Evet önemli. ama o kanun çok uzun süreden beri devrede. Evet. Hatta bu komisyonun önüne kadar geldi. Son anda başbakanlığın bir müdahalesi evet, evet. oldu. Bu konuyla ilgili birçok sivil toplum kuruluşuna da danışıldı ama hala askıda. Ve bekleyen bir kanun olur. Evet. Peki e, Kızılay bütçesine ulaşabiliyor muyuz? E, ulaşılabilir. Burada alaştırmadık. Çünkü Kızılay e, bir kamu kamudan fon almıyor. Hayır bir dernek o. Evet. evet. evet. Dolayısıyla bu dernek yapılanması. izlenebilir. Ama e, derneklerin ya da vakıfların yaptığı harcamaları biz kamu ...bütçesini izlemeye katmıyoruz. Katmıyoruz, evet. Çünkü oradan yani kamu bütçesinden bir fiil para basılıp buralara yollanırsa bunu katabiliyoruz. Evet. O nedenle burada Kızılay yok. Kızılay olmadığı gibi mahalli idarelerin örneğin itfaiyelere ayırdığı paralar da yok. Mahalli idarelere bakıldığında bunlar da buraya... Çeşitli şekillerde eklenmeleri. Tabii bilecek. mesela İstanbul'da itfaiye var, AKOM var, evet. e, deprem müdürlüğü var, evet. deprem ve zemin müdürlüğü var. E, şeyden 99 depremiyle birlikte birçok e, evet. bu konuya e, kaynak aktaran e, daire başkanlıkları kuruldu veya müdürlükler evet. kuruldu. Ama onların bütçeleri burada değil. E, peki... Ee, örneğin İstanbul Valiliğine bağlı olarak çalışan afet yönetim merkezinin e, bütçelerini de gene merkezde mi görüyoruz yoksa onları da il özel idarede falan bir yerlerde mi yakalayacağız? Vilayetse vilayetse mutlaka İçişleri, İçişleri Bakanlığının altında. Gidiyor. Evet. evet. Ama orada da böyle spesifik bir bilgiye Hayır, ulaşamıyoruz ama herhalde. Ama tümünü topluyoruz. Tümünü buraya kattık. İçişleri Bakanlığı'nın altındaki bütün sivil savunma harcaması. Hatta İçişleri Bakanlığı'nın tümünü kat, katmak mümkün. Eğer şey güvenliği yani iç güvenlik hesabını diyorsanız. Oradaki sırf sivil savunmayı da acil durum için kullanmak mümkün. O yani En kalabalık sivil savunma harcaması zaten orada muhtemelen vilayet teşkilatına, valilik teşkilatına, taşla teşkilatına oradan evet. yayılıyor. Şimdi 2009 yılı için ayrılmış Bulunmuş olan e, kaynağı e, yeniden bir tekrarlayabilir miyiz acaba? Şeyde görünen nedir? 125 milyon YTL sivil savunmanın, evet. acil durum yönetiminin 21, e, Bayındırlık Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nün ise 288. Evet. Yani hepsini topladığınız zaman 400 e, gibi bir şey yapıyor evet, evet, 500'ü bile yakalamıyor evet, %92'si e, risk altında olan bir, bir ülke, ülke için, için. E, tabi bu daha çok e, burada tabi güçlendirme vesaire gibi daha çok inşaat faaliyetlerine içine giren şeyler re, ay, ayırt etmek mümkün değil yani. Bayındırlık Bakanlığı ee, bütçesi itibariyle Aynı zamanda yerel yönetimlere bakıldığında da bunu böyle ayırt etmek mümkün, mümkün olmayacaktır. Tabii. Yani yaptığı herhangi bir başka bir bina yatırım hizmetiyle ilgili şeyi ancak belediye kendisi görebilir. Yani %100 şeffaflık olduğunda evet. görebilirsin. Yani hiçbir şekilde daha toplanarak oluşturulan bütçelerde bu detayı görmek e, mümkün Aslında değil. Aslında Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu birçok e, harcama Ad var. Doğrudan i̇şte, buna işte güçlendirme köklüler, yapılıyor vesaire. vesaireler. Evet. E, yollarda yapılan evet. e, düzenlemeler ve güçlendirmeler evet. var ama bunların hiçbirisi bunun içine girmiyor. Evet, yani, tabii. E, Aslında tabii bu savunuculuk politikası dediğimiz şey aynı zamanda... E, bu tür harcamaların bir Şeffaflığı türlü da. Evet. E, şeffaflaşmasını da sağlayacak ve e, bir araya getirilmesini de evet. sağlayacak. Çünkü devlet tarafında da bunu, bu işin bu kadar e, önemli bir şekilde e, takip edildiğini e, zannetmiyorum. Yani biz şu kadar kaynak aktardık derken ya bayındırlık Bakanlığı'nın e, bütçesine atıf yapıyor veyahut da Sivil Savunma'ya, İçişleri Bakanlığı'na evet. veyahut da yerel yönetimlerdeki şeyler ama evet. bunların hepsini birleştirip peki bu büyüklükler e, sizin incelediğiniz diğer alanlar itibariyle ne ifade ediyor yani bu tabi çok düşük ee, mesela e, sosyal koruma bütçesi e, kalemleri itibariyle böyle bir e, yaklaşık karşılaştırma yapabilirsek e, ne ifade eder e, binde 0.4 ee, bütün hepsi evet yani ee, sivil savunma Aa, Evet tayın başbakanlık altındaki tayın evet. bütçesi ve Bayındırlık, Bayındırlık Bakanlığı'nın Bakanlığı evet. binde 04 yani gibi yok yok, gibi bir, yok böyle bir şey bütçemiz, evet. bir bütçe bu evet. yani biri, biri bile yakalaıyor zaten rakamdan da bekliyor Evet evveli. Evet. Evet. Burada işte henüz bu daha çok başlangıcında özellikle şey konusu bu acil duruma ayrılan bütçe konusu mutlaka yerel yönetimlerle de ne alınabiliyorsa onlar da eklenerek çıkarılmalı ama bütçe kategorileri yapılırken uluslararası sınıflandırmalar kullanılıyor. Evet. Bunun içinde de acil durumu görebileceğiniz genel bir yer yok. yok. Dolayısıyla en şeffaf olarak bütün belediyelerin bütçeleri de konulduğunda yine sizin oralarda çeşitli alt alt alt kalemlerde olan olduğunu tahmin ettiğiniz acil durum ve depreme yönelik harcamalarla ilgili gidip oraya sormanız gerekiyor ya da belediyede bir kişinin böyle bir işi üstlenmesi, üstlenmesi gerekiyor. Gerekiyor. Daha gerekiyor daha çok da bu işte anca bir sivil toplum örgütünün 3 sivil toplum örgütünün 5 sivil toplum örgütünün İstanbul gibi bir yerdeki belediyeyi şu verileri de bana ver demesiyle hem büyükşehir belediyesi olduğunu. hem ilçe evet, belediyeleri evet, açısından evet, evet. tabi bir de e... Batılı ülkelerde merkezi bir yapı olduğu için o anlamda bütçe bilgilerine rakamlara ulaşmak evet, daha da kolay bu da hani belki onların da bu böyle bir bu verileri de Türkiye'de toplam deprem ve acı durma ayrılan bir bütçeleri de toplamak gibi. Bir şey olursa çünkü bu bütün kurumlardan teker teker ancak anket yöntemiyle elde edinebilir. Bunu da bir merkezi kurum yapabilir. Bu öyle bir görevi de olabilir yani. Evet. Binde dört derken gene devlet bütçesinin içinden içindeki e, ayrılan, pay. ayrılan pay, pay olarak bakıyoruz. Hayır gayri safi milli hasılaya oranı diye bakıyoruz. Oranı diye bakıyoruz evet, tamam evet. Bütçe, içindeki... Bunda bütçe içindeki payı söyleyebiliriz o binde e, 18 oluyor e, çünkü buradaki bütün kurumlar kamu bütçesinin içinde, i̇çinde yer alan karanlar olduğu için ama bunu da kıyaslayamıyoruz diğerleriyle Doğru. E, mesela eğitimle biraz hani kıyaslamaya kalkabiliriz. Ee, öyle bir kıyaslama yaptığımızda binde e, 13 gibi bir şey çıkıyor mesela eğitimin yüzde 13 gibi çıkıyor eğitimin eğitime göre göre evet. toplam bütçe içerisindeki payına göre baksanız burada hani ne kadar düşük olduğunu görmek açısından tabi eğitim çok önemli ve çok fazla personel çalışıyor kaynak ayrılmalı ama hani bir kıyaslama Tabii yapmak çok evet, evet. Evet. binlerce öğretmenin olduğu evet. ve milyonlarca öğrencinin olduğu bir koskocaman tabii şeyden söz ediyoruz. teşkilattan söz ediyoruz Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden evet. söz ediyoruz evet. herhalde Değil Evet mi? Evet Peki bütün bunların sonucunda biz özellikle sivil toplum alanında çalışan Arkadaşlarımıza şunu bir kez daha hatırlatıyoruz ki e, savunuculuk politikalarının geliştirilmesi açısından rakamlarla uğraşmak ve bunları takip etmek son derece önemli. Gerek evet. yerel yönetimler cephesinde evet. gerekse de kamu yönetimi evet. merkezi e, yönetim cephesinde burada da çeşitli kılavuzlarla... Bunun için bilgiyi uzmanlık bilgisi olmaktan çıkarmaya evet. e, ortalama bir hani eli kalem tutan bir insanın ve vebe girip de hani webden e, verileri alıp alt, al, evet, alt alta yazarak ulaşabileceği basitlikte bir hale getirmeye çalışıyoruz. E, bu şekilde de bilginin yaygınlaşması ve izlenmesi mümkün olabilecek. Evet düşünüyorum. bu konularda da e, tepa. Ork.tr adresinden yararlanabilirsiniz diyoruz ve aynı zamanda sizin sivil e, toplum çalışmaları merkezinin evet. e, internet adresini evet. bir kez daha verelim. E, Http'den sonra stk.bilgi.com. Edu.tr sitesinde böyle bir yayını, yayınları izleyebilirsiniz. Evet, iz, Hala hazırda varlar. İzleme evet. bölümüne gidip evet. tabii aynı Küçük zamanda bilgi.edu.tr adresinden de Değil gene sizin merkezinize evet. ulaşmak mümkün. Nurhan Yentürk çok teşekkürler. Rica ederim. Sağ olunuz. Evet, e, bu hafta konumuz Profesör Doktor Nurhan Yentürk idi. Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi İktisatçı ve aynı zamanda Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi Direktörü. Nurhan Yentürk ile bugün devlet bütçesinde acil durum yönetimi ve güvenlik harcamaları e, kalemlerini. E, bir ölçüde inceleyebildik ama bu konuda başka programlarda da konuyu ele alacağız ve savunuculuk politikalarının bu alanda da geliştirilmesi için 6 Saatler programı olarak üzerimize düşen görevlerin yerine getirmeye çalışacağız. Evet efendim gelecek hafta yeni bir 6 Saatler programında görüşmek dileğiyle hoşçakalınız. Bu program Açık Radyo dinleyicisi Levent Üzümcü tarafından desteklenmiştir. altın saatler hazırlayıp bunlar. Dürhan Ertür, <Gülüyor>